932. konu, Hazreti Osman'ın giyim adabı, Hazreti Osman'ı cuma günü minberde gördüm, sırtında adende yapılmış bir izar vardı, kaba idi, kıymeti dört veya beş dirhemdi, bir de küfe mamulü boyalı bir elbise vardı, ince vücutlu, uzun sakallı ve güzel yüzlü bir kimseydi.